Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Es salatu ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi Efendim 23. Lema'dan Tabiat Risalesi'nden okuyorduk. Üstad mevzuyu bütün alternatifleriyle öne koyup ve biricik ilah anlayışından her şeye kadir, her şeye alim, külli bir iradenin sahibi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 ve nihayet derecede çirkin bir meslek olduğunu itiraf ediyorum. Sabık tahkikatınızdan zerre miktarı şuuru bulunan anlayacak ki esbaba tabiata icat vermek mümtenidir, muhaldir. Sebeplere tabiat dediğimiz şeye bir şey var etme veya onu sevk ve idare etme tarzında bir etki vermek aklen muhal. Ve her şeyi doğrudan doğruya vacibül vücuda vermek vaciptir, zaruridir. Aklın gereği, aklın zaruri varacağı nokta. Varlığın dünya kadar, dünyadaki içindeki içindeki her şeyden çok daha fazla varlığı zaruri olan, aklın, aklın olmazsa olmaz olan Cenab-ı Hakk'a vermek zaruridir, zorunlu. Elhamdülillahü elhamdülillah alel iman deyip, İman ediyorum. Yalnız bir şüphem var. Cenab-ı Hakk'ın halik olduğunu itiraf ediyorum. Yani tamam. Yaratan Cenab-ı Hak'tır. Bunu kabul ediyorum. Fakat bazı cüzi esbabın ehemmiyetsiz şeylerde icada müdahaleleri ve bir parça metü kazanmaları saltanat-ı rubiyetine ne zarar verir? Saltanatına noksaniyet gelir mi? Evet. Kainatta bazı tesirler kabul etmek, onların bazı olaylarda müdahalesinin ya da etkisinin olduğunu kabul etmek ve dolayısıyla onların bir parça övgü kazanması, bir parça onlara müracaat edilmesi, Cenab-ı saltanatına ne zarar verir? Saltanatına bir noksaniyet getirir mi? diye bir soru. Bu aslında bu soru en affedilmez suçun, Cenab-ı Hak her türlü suçu affedebiliyoruz. En affedilme suçunun şirk olduğuna dair Kur'an'ı bir esası da aslında e, önümüze koyuyor. Niçin Cenab-ı Hak en küçük şirki bile affetmiyor? Yani şirkin çirkinliği nerede? Niçin bu kadar önemli? Sorusu da gizli aslında bu sorunun arkasında. Bakalım niye? El cevap. Bazı risalelerde gayet kat'i ispat ettiğimiz gibi. Hakimiyetin şeyini müdahaleyi reddetmektir bir yerde bir hüküm varsa hükmeden birisi varsa onun en esaslı esaslarından bir tanesi başkasının hakimiyetine karışmasına müsaade etmemektir. Tabirimi bağışlarsanız başkasını iş başkasının burnunu işine sokturmamaktır. Hatta en edna bir hakim bir memur dairei hakimiyetinde oğlunun müdahalesini kabul etmiyor. En sıradan en küçük bir yerde bir memur, bir hüküm sahibi kendi olduğunu bile müdahalesini kabul etmiyor. Hatta hakimetine müdahale tevehhümüyle bazı dindar padişahlar halife oldukları halde masum evlatlarını katletmeleri bu reddi müdahale kanununun hakimette ne kadar esaslı hükmettiğini gösteriyor. Evet bir şekilde müdahaleyi reddet, kabul etmiyor. Hatta müdahale edebilir ihtimaliyle kendi öz evlatlarını katlediyorlar. Bunlar dindar insanlar. Hatta halife ünvanı bulunanlar. Dolayısıyla demek ki hakimiyette çok önemli bir esas müdahaleyi reddetmektir. Bu kendisini insanlığın, insanlık tarihi boyunca göstere gelmiştir. Bir nahiyede iki müdürden tut ta bir memlekette iki padişaha kadar hakimiyetteki istiklaliyetin iktiza ettiği men iştirak kanunu tarihi beşerde çok acip ile kuvvetini göstermiş. Evet. Hiç kimse hiçbir şekilde kendi alanına başkasının müdahale etmesine müsaade etmiyor. Müsaade etmiyor çünkü başka birisi müdahale ettiğinde orada bir düzensizlik, intizamsızlık ortaya çıkacak. Evet. Bu tarihi beşer boyunca kendisini kuvvetle hissettirmiş olan bir kanun. Acaba aciz ve muavenete muhtaç insanlarda ya insan aciz, yardıma muhtaç, destekçilere muhtaç böyleyken amiriyet ve hakimiyetin bir gölgesi bu derece müdahaleyi reddetmeyi ve başkasının müdahalesini men etmeyi ve hakimiyetinde iştirak kabul etmeyi kabul etmemeyi ve makamında istiklaliyetini nihayet tasıpla muhafaza etmeye çalışmayı gör. Sonra hakimiyeti mutlaka rububiyet derecesinde ve amriyeti mutlaka uluhiyet derecesinde ve istiklaliyeti mutlaka ehadiyet derecesinde ve istinayi mutlak kadriyeti mutlaka derecesinde bir zat-ı zülcelalde bu redd-i müdahale ve men-i iştirak ve tard şerik ne derece o hakimetin zaruri bir lazımı ve vacip bir muktezası olduğunu kıyas edebilirsen et. Bu muazzam ve uzun cümleyi küçük parçalara ayırarak bir bakmaya çalışacağız. Acaba aciz ve muavenete muhtaç insanlardaki insan acizdir. Bütün işlerini kendisi yapamaz. Dolayısıyla yardımcıya sürekli muhtaçtır. İnsan yapı itibariyle. Evet, bu insanlardaki amiriyet ve hakimiyetin bir gölgesi. Yani insanın amirliğinden bahsederken, yani yöneticiliğinden bahsederken, hükümdarlığından, hakimliğinden bahsederken aslında bu gerçek bir hükümdarlık ve amiriyet değil aslında. Nasıl bir çeşit gölge. Yani amiriyetin ve hakimiyetin bir gölgesi var insanlarda. Çünkü insanlar hiçbir şeyi tek başlarına öyle bir özellikle bu büyük müesseseler, büyük efendim kentleri, şehirleri kendi başlarına yönetemiyorlar. Bir sürü yardımcılara muhtaçlar. Bir sürü destekçilere muhtaçlar. ve onların kuvvetlerine ya onların danışmanlıklarına muhtaçlar vesaire. Dolayısıyla bu gerçek bir hakimiyet ve gerçek bir e, amiriyet değil. Dolayısıyla bir gölge. İnsan aciz ve muhtaç. Bu kadar destekçiye, danışmana ihtiyacı varken evet, böyle bir insan bu derece müdahaleyi reddetmeyi ve başkasının müdahalesini men etmeyi yani işine kimseyi karıştırmak istemiyor insan. Rakip kabul etmiyor. Rakip kabul etmeyi bırakın. Azıcık da olsa birilerinin e, bu işlerde söz sahibi olmasını, söz sahibi olma ihtimalini bile kabul etmiyor. Başkasının müdahalesini men etmeyi ve hakimiyetinde iştirak kabul etmemeyi. Yani bu saltanat benim. Bu, burada hüküm benim. Dolayısıyla başkasını bu işe başkasının bu işe el uzatmasına müsaade etmem tarzı ve tavır içerisinde bu aciz muhavenete muhtaç insan ve makamında istiklaliyetini nihayet muhafaza muhafazaya çalışmayı gör yani bel işgal ettiği bir makam var bu makamda müstakil olmak istiyor insan bağımsız hiç kimseye hiçbir şekilde müracaat etmeme e, ve istiklaliyetini bağımsızlığını kimseyle paylaşmamayı e, tasupla istiyor insan İnsanın yapısına, fıtratına konmuş olan bir özellik bu. İnsan bunu üzerine iyice düşünmeli. Hatta kendi aleminde, kendi evinde, kendi dairesinde az çok nerede hükmü geçiyorsa o dairede bile başkalarının kendisine müdahalesine, öylesine rahatsız oluyor ki. Mesela ailevi meselelerinde başka birisinin ailevi mesele karışmasından ciddi oranda rahatsızlık duyuyor. Her insan bunu aleminde hisseder. Evet. Sonra... İnsan bunu kendi aleminde hissettikten sonra hakimiyeti mutlaka rububiyet derecesinde. Şimdi Cenab-ı Hakk'a ait e, hakimiyeti düşüneceğiz bundan sonra. Bizim hakimiyetimiz var ama sıradan bir hakimiyet ve gölgevari bir hakimiyet bu. Ama Cenab-ı Hakk'ın hakimiyeti nasıl bir hakimiyet? Hakimiyeti mutlaka, mutlak bir hakimiyet. Hiçbir sınırlama kabul etmeyen bir hakimiyeti var Cenab-ı Hakk'ın. Rububiyet derecesinde, işte Rab'lik derecesinde yani kainatın bütün detaylarıyla varlığının ona bağlı olduğu sadece varlığının değil hayatlarının devamı da düzenlerinin, sistemlerinin devamı da ona bağlı olduğu bir Rab ünvanın içerisinde Cenab-ı Hakk'ı Böyle bir Rab düşünüyoruz, devam ediyoruz ve amiriyet mutlaka uluhiyet derecesinde. Yani insanlarda bir amiriyetli yönetme var ama Cenab-ı Hakk'ın yönetimi mauluhiyet derecesinde. Yani tanrılık seviyesinde. Ve istiklaliyeti mutlaka ehadiyet derecesinde. Yani Cenab-ı Hakk mustakildir. Bağımsızdır, mutlak bağımsızdır. Onu sınırlayan hiçbir şey yoktur. Biz buna ehadiyet diyoruz. Yani kainatın en küçük detaylarında bile Cenab-ı Hak'tan başka hiç kimsenin müdahalesi yoktur. Cenab-ı Hak bir ve yektadır. Her şeyin her şeyini o idare eder. Böyle bir ünvana sahip bir Rabbi yine e, telakki ediyoruz, düşünüyoruz. Vistinay mutlak, kadriyet-i mutlaka derecesinde. Yani Cenab-ı hiç kimseye ihtiyacı yok. Her şey ona muhtaç. Kadriyet-i mutlaka derecesinde bir istinası var Cenab-ı Hakk'ın. Mutlak kadir. Kudretin bir sınırı derecesi yok. Bir Zat-ı Zülcelal'de. Evet işte böyle bir Rab. hakimiyet mutlakası ruhiyet derecesinde, ameliyet mutlakası ruhiyet derecesinde, istiklaliyet mutlakası ehadiyet derecesinde ve istinay mutlakı mutlaklı kadriyet mutlaka derecesinde bir Zat-ı Zülcelal'de. Bu reddi müdahale ve menye iştirak. Müdahaleyi reddetmek, başkalarının işe ortak olmasına e, engel olmak ve tardışerik ortaklık dava edenleri tart etmek, reddetmek ne derece o hakimetin zaruri bir lazımı ve acip bir muktezası olduğunu kıyas edebilirsen et. İşte gölgevari bir hakimete devamiyete sahip olan insan daracık kendi alanında birçok kullarına muhtaçken başkasının müdahalesini böylesine reddediyorsa işte kainat çapında bir saltanat sahibi kendi tümünün hakim olduğu gibi en küçük şeyinde de şeyinde bizatihi kendisi sevk ve idare eden, ihtiyaçlarını gören ve terbiye eden bir Rab saltanatında, mülkünde hakimiyetinde başkalarının müdahalesine fırsat versin. Bu aklın kabul edemeyeceği, hiçbir de gerekçesi olmayan bir dayatma olur böyle bir düşünce. Evet. Bu kısım baş kısmını şey. Yani Cenab-ı Hak niçin şerikleri istemiyor? Şerikleri istememek Cenab-ı Hakk'ın zatının, zatî hususiyetlerinin bir gereği. Amiriyetinin, saltanatının, rububiyetinin gereği. Bunu anlamış olduk. İkinci bir şüphesi vardı. Ama ikinci şık şüphen ki bazı esbab, bazı cüz'iyatın, bazı ubudiyetine merci olsa... O mabud-u mutlak olan zat-ı vacibül vücuda müteveccih zerrattan seyyarata kadar mahlukatın ubudiyetlerinden ne noksan gelir? Yani işte bazı insanları övüyoruz. Hatta bazen kendimizi bir parça övüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bu kadar e, mülkü var, bu kadar mahluku var. Her şey ona ubudiyet halinde. Ne vazife vermişse Cenab-ı Hak en cansızına da, o vazifeyi bütünüyle tas tamam yapması onların bir çeşit ibadetleri oluyor. Bütün kainat ona ibadet halindeyken işte birazcık bizim de övülmek istememiz ya da birilerini övmemiz hatta bazı şeylere tesir vermemiz Cenab-ı Hakk'ın mülkünden ne eder? Niçin cenab Hak şiddetle şirki reddediyor? Sorusu. Burada da gizli. El cevap şu kainatın halik Hakimi kainatı bir ağaç hükmünde halk edip en mükemmel meyvesini zi şuur ve zi şuurun içinde en cami meyvesini insan yapmıştır şu kainatın halika hakimi cenab Hak hikmetle yaratıyor yarattıklarını bir amaca binayen yaratıyor böyle baktığımızda kainatı bir ağaç hükmünde halk edip yani kainat bir ağaç ağaçın için ekilir ağaç çekerken bir hikmet vardır meyvesi için Evet, kainatı bir ağaç hükmünde halk edip en mükemmel meyvesini zişur Evet, kainat bir ağaca benzesilirse dalı yaprağı vesairesi her şeyi ile hayatın netice vermek üzere yaratılmış bir ağaçtır. Hayat en büyük meyvesi. Meyveden içerisinde ziyişur olanı, yani farkında olanı, kendisinin çevresinin ve kendisinde ve çevresinde tecelli edilen ilahi isimlerin farkında olan mahlukatı Cenab-ı Hak kainattan hedef olarak seçmiş. Evet. Demek ki kainat ağacının, yaratılış ağacının meyvesi zi şuur. Ve zi şuurun içinde en cami meyvesi insan yapmıştır. Yani çok meyveleri var ama içerisinde en muhteşem ve adeta ağaçta ne bekleniyorsa bütün neticeler verebilecek bir meyve vardır. O da insan. Şuur sahipleri içerisinde insan, kainattan beklenen, hedeflenen. Yani bu kainat ağacı dikilirken, yaratılırken bu meyve düşünülerek yaratılmış. Ve her şey o meyveye göre dizayn edilmiş. Dolayısıyla o ağaçtan beklenen şey o meyvedir. Gayedir yani meyve. Yani şöyle de bakılabilir. Bir fabrika kurulurken mamül Akla gelir. Şeker fabrikası kurulurken şeker düşünülerek her şey dizayn edilir, her şey ona göre düzenlenir. Şeker en son gelir ama en başta düşünülür. Dolayısıyla o şeker, o fabrikayı kuranın aleminde gayedir. Evet. Dostlar, kainat fabrikasının mahsulü de insandır. Ve insanın en önemli belki insanın netice-i hikatı ve gaye-i fıtratı ve semere-i hayatı olan şükür ve ibadeti. Evet. Insana baktınız peki insandan beklenen nedir? İnsana bu kadar kabiliyet, bu kadar duygular, bu kadar latifeler, bu kadar cihazat niye verilmiş? İnsandan beklenen ne? Yani tam kainat ağacından beklenen insanı peki insanın ağacından beklenen nedir? Bu soru da. Hemen akla geliyor. Ve insanın en ehemmiyetli, belki insanın netice-i hılkati ve gaye-i fıtratı. Yani yaratılışından beklenen ve fıtratından amaçlanan ve semere-i hayatı olan, hayatının meyvesi olan şükür ve ibaret. Evet, insanda müthiş cihazat var. Bütün kainattaki bütün verileri toplayacak. Göz, kolak vesaire e, uzuvları var casuslar gibi kainattan veri toplayıp insanın alemine yağdırıyor. Bu kadar verilerden sonra insan bunlara bakıp hayret ve hayranlıkla burada tecelli eden icraatı görüyor. Ve icraat sahibine karşı hayranlıkla mukabel ediyor. Bunun adı da ibadet oluyor. Yani kainat denen muhteşem sergideki insan muhteşem icraatı seyredip hayret ve hayranlıkla ona müteveccü oluyor. Ve bunu haliyle, kaliyle yani bedeniyle, kalbiyle, aklıyla ifade ediyor. Insandan beklenen budur. Ya da yeryüzü büyüklüğü nispetinde muhteşem bir ziyafet ki insan birçok uzuvlarına hitap eden nice nimetlere muhatap bir insan. Son bunları görüyor ve minnet ve şükranını ifade ediyor. Minnet ve şükranın ifadesi de bir çeşit ibadet anlamını taşıyor. Evet. Dolayısıyla insandan beklenen yani Kant'tan beklenen insan insandan beklenen de bu hayretini, hayranlığını, muhabbetini ifade ve ilandır. Hatta bu muhabbetini, hayretini, e, Hakk'a tahsis etmesidir. Çünkü her şeyin arkasında onun icratını, onun esma ve sıfatını ve onun şunatını görüyor. En gerisinde onun zatını. Zat üzülülerli insan müşahade ediyoruz. Evet insanın beklenen bu şükür ve O, insanın meyvesi şükür ve ibadet o hakim-i mutlak ve amir-i müstakil kendini sevdirmek ve tanıttırmak için kainatı halkadan o vahide hat, bütün kainatın meyvesi olan insanı ve insanın en yüksek meyvesi olan şükür ve ibadetini başka ellere verir mi? Evet. Cenab-ı Hak işte hiçbir mahlukunu, hiçbir şeyi kendi işine karıştırmazken Hiçbir şeyini müdahale ettirmezken, hiçbir şeyin e, işine burnunu sokmasına müsaade etmezken kainatın özü ve özeti olan meyvesinin meyvesi insanın şükür ve ibadetini başkalarına versin. Ve onların övgüye muhatap olmasına müsaade etsin. Bununla ilgilenmesin mümkün değil. Yani meyve ile ilgilenmek, ağaçla ilgilenmek meyve içindir. Ağaçta hiçbir tesire müdahale etmiyorsa acil meyvesinde elbette etmeyecektir ve onları başka ellere bırakmayacaktır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kendisinin dışında bir şeye karşı ibadet hali içerisinde hayret ve hayranlıkla bakılmasını müsaade etmiyor. Bütün hamd ve bir zati kendisine tahsisini istiyor. Öbür türlüsünün adı şirk oluyor ve şirk affedilmez ilan edilmiş Kur'an tarafından. Evet. Bütün bütün hikmetine zıt olarak netice-i ve semere-i kainatı abes eder mi? Yani işte bir ihtimamla bir ağaca baksın, meyvesini de çöpe atsın. Bu hikmetle bağdaşmaz. İhtimamla bir efendim fabrikayı kursun, ihtimamla, itinayla çalıştırsın, ortaya çıkan mesela şekeri götürsün, çöpe döksün. Böyle şey olamaz. Dolayısıyla kainattan beklenen insan, insandan beklenen şükür ve ibareti, hayret ve hayranlığı, bunu Cenab-ı Hak başkalarına müsaade etmiyor. Onun için başka birilerini övmemize de müsaade etmiyor Cenab-ı Hak. Çünkü bu kainatın yaratılış hikmetini tepe taklak etmektir. Bu da abesiyetle, yani abesle iştigalle, anlamsızla iştigalle eş anlamlı oluyor. Hem hikmetini ve rububiyetini inkar ettirecek bir tarzda mahlukatın ibadetini başkalarına vermeye rıza gösterir mi, hiç müsaade eder mi? Çünkü hikmetini inkar çıkıyor bunun arkasında. Eğer meyveye ihtimam göstermezse meyveyle meyveyi boş verirse Kainatı da boş vermiş. Dolayısıyla anlamsız bir icat içerisinde bir kainatla muhatap olmuşuz gibi ifade olur. Fakat bütün fenler bu iddia yalanlar. Çünkü kainatın en e, incecik, en görünmez, bilinmez yerlerinde bile muhteşem nizamlar sürüyor. Teleskoplar, mikroskoplar bunları bize ifade ediyor. Ve hem hatsiz bir derecede kendini sevdirmeyi ve tanıttırmayı efariyle gösterdiği halde... Cenab-ı Hak yaratıyor, yarattığını öyle muhteşem yaratıyor, öyle güzel yaratıyor ki insan hayretini ve hayranlığını celp ediyor. Evet. Dolayısıyla buradan maksadı ne? Kendini tanıttırmak istiyor. Yani muhteşem bir sergi yapmışsa sergiden maksat kendini göstermektir. Kendini sanatlarıyla bize tanıttırmaktır. E, muhteşem bir ziyafet ki düzenlemişse bize kendini sevdirmek, yarattıklarıyla bir muhabbet ilişkisi içerisinde olmak istiyor. Bunu gösterdiği halde en mükemmel mahlukatının şükür ve minnettarlıklarını tahabbüp ve ubudiyetlerini başka ispaplara vermekle kendini unutturup kainattaki makası dağliyesini inkar ettirir mi? Evet. Dolayısıyla bu şükür ve minnetini sevme, sevilme keyfiyetini sebeplere bırakmaz Cenab-ı Hak. Kainattaki makası dâilesinin inkar ettirir mi? Kainatta bir maksat var, çok yüksek bir maksat. Bu maksat inkar edilmiş olur bu şekliyle. Ey tabiatperest, dikten vazgeçen arkadaş, haydi sen söyle. O diyor, elhamdülillah bu iki şüphem hallolmakla beraber vahtaniyet ilahiye dair ve mabudu bil hak o olduğuna ve ondan başkaları ibadete layık olmadığına o kadar parlak ve kuvvetli iki delil gösterdin ki onları inkar etmek Güneşi ve gündüzü inkar etmek gibi bir mükaberedir. Evet, vahdeti ilahi kainatta canavaktan başkasının e, hiçbir tesirin olmadığına dair muhteşem bir ders oluyor bu Tabiat Risalesi. Bu anlatılanlarla bunlar iyice pekişmiş oluyor. Artık yani ışığı aydınlığı görüp de güneşe kabul etmemek gibi dehşetli bir e, mükabere, yani inadına inkar söz konusu olabilir ancak başka türlü. ...insafla, akıl ve vicdanla başka türlü hareket etmek mümkün görünmüyor. Şimdi Üstad Hazretleri Tabiat sayesini burada bitiriyor. Fakat ondan sonra bazı hatimeler yani tamamlayıcı sonuçlar ilave ediyor. Bunların bir tanesi aslında doğrudan bu son kısımla alakalı. Farklı gibi görünüyor ama bunda bütünleşen bir tarafı var. Onun için birinci sual de okumaya çalışacağız. Tabiat fikri küfrisini terk eden ve imana gelen zat diyor ki, Elhamdülillah benim şüphelerim kalmadı. Yalnız merakımı mucip olan birkaç sualim var. Burada bir ayrım var. Şüphe ve merak ayrı şeyler. Senin şüpheleri olur, şüpheler insanı tedirgin eder, sıkıntıya sokar. Bu farklı bir şey. Yani fikrinde netleşememek anlamına gelir. Dolayısıyla insanın şüphelerden arınması lazım. Bunu da e, aklı, mantı, burhani metotlarını üstad serd etmiş oldu az önce. Fakat merak oluyor. İnsan bazı şeyler artık anlayamıyor. Anlamak için gayret sarf ediyor. Bu farklı bir şey. Diğerinde bir çeşit kafa karışıklığı varken merakta farklı bir nokta var. Dolayısıyla bu merak her zaman baki kalmalı. Çünkü ilmin menşeyi, ilmin kaynağı, ilmin üstadı bu meraktır. Merak şüpheden farklıdır. Dolayısıyla aklına itikadı tam bir insanın aklına gelen farklı, izah edilmemiş soruların cevabını araması insan için bir e, adeta namustur. Düşüncerin namusudur. Yani akla gelen, sırrını çözemediği mevzulara karşı insanın merak içinde olması gerekiyor. Evet. Birkaç sual var. Birinci sual. Çok tembellerden ve tarik salatlardan işitiyoruz ki diyorlar Cenab-ı Hakk'ın bizim ibaretimize ne ihtiyacı var ki? tembellerden. Yani insan akıldan ibaret değil. İnsana başka duygular da var. Dolayısıyla insana yüklenen mükellefiyetler konusunda insan zaman zaman bu tarz bir soruyla karşılık verebiliyor. Tamam, Cenab-ı Hak var, ama ibadete ne ihtiyaç var? Onun bizim ibadetimize ne ihtiyacı var şeklinde e, kılamadığı namazın sıkıntısı ona bu tarz bir sual sordurabiliyor. Evet, diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki? Kur'an'da çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edeni cezalandırıp cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. İtidalli ve istikametli ve adaletli olan ifadeyi Kur'an'a nasıl yakışıyor ki? Ehemmiyetsiz bir cüzi hataya karşı nihayetsiz şiddeti gösteriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ihtiyacı olmadı belli. Yine niçin ibadeti terk edeni böyle dehşetli azaplarla tehdit ediyor? Hem de 1 2 3 5 değil. Kur'an'da imandan sonra en çok namaza vurgu yapılıyor. Bunun anlamı ne? Yani fazla abartılı bir e, tehdit değil mi diye meraklı bir sual. El cevap. Evet Cenab-ı Hakk'ın senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın. Manen hastasın. Evet, demek ki insanda insanı hizaya sokacak. istikamete kavuşturacak. Dolayısıyla... ...sağlıksız yaklaşımlarını sağlıklı hale getirecek bir e, vasıta ibadet. Dolayısıyla insan ibadeti şiddetle muhtaç, yaratan değil. Dolayısıyla ibadet bizim dertlerimize derman. İbadet ise manevi yaralarına tiryaklar hükmünde olduğunu çok Risalelerde ispat etmişiz. Acaba bir hasta o hastalık hakkında şefkatli bir hekimin ona nafi ilaçlar içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil... Hekime dese, senin ne ihtiyacın var? Bana böyle ısrar ediyorsun. Ne kadar manasız olduğunu anlarsın. Evet. Yani hekimin şu ilacı kullan diye ısrarla belirtmesi, hatta şöyle şöyle kullanacaksın diye özenle anlatması, hatta bunu bazen tekrar etmesi hastaya böyle bir sual sordurabilir mi? Sen ne ihtiyacın var bana böyle ısrar ediyorsun? Ne kadar manasız olduğunu anlarsın. Evet. Dolayısıyla insan hasta ve hastalıkların dermanı bu ibadetler. Fakat buradan hemen bir soru akla geliyor yine. Ama Kur'an'ın terk-i ibadet hakkında şiddetli tehdidatı ve dehşetli cezaları ise. Yani tamam benim ihtiyacımsa ben istemiyorum. Ben hastaysam tedavi istemiyorum diye insan düşünebilir. Halinden memnundur çünkü ibadetsiz insanların bir kısmı. O zaman bu şiddetli ceza niye? Yani hiçbir hekim demiyor. Şu ilacı kullan, kullanmasın bak şöyle yaparım diye tehdit etmiyor.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 Vatandaşlarının hukukunu muhafaza etmek. Dolayısıyla sıradan bir insanın hukukunu muhafaza için bazen savaş bile açabiliyor bir padişah başkalarına. Evet. Ve o adama bir ceza veriyor. Sıradan bir adama çok dehşetli bir ceza veriyorsa kendi namına vermiyor. Yani vatandaşlarının hukukunu muhafaza için o cezayı veriyor. Bunun için şiddetli tehdidatlarda bulunuyorsa kendi namına kendine zarar verileceği için değil. O vatandaşının hakkını muhafaza için şiddetli cezaya çarptırıyor ve cezayla tehdit ediyor. Öyle de ibadeti ve namazı terk eden adam, sultan ezel ve beden raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna önemli bir tecavüz ve manevi bir zulüm eder. Evet, insan ibadeti terk ettiği zaman müthiş bir zulüm ortaya çıkıyor. Bütün mevcudatın hukukuna önemli bir tecavüz oluyor. Mevcudat da Cenab-ı mahluku. Dolayısıyla onların hakkını muhafaza etmek Cenab-ı işi. Çünkü mevcudatın kemalleri saniye müteveccih yüzlerinde tesbih ve ibadet ile tezahür eder. Yani mevcudat yani varlıkların mükemmelliği nereden geliyor? Kıymeti nereden geliyor? Değeri nedir? Saniye olan Cenab-ı Hakk'a müteveccih yüzlerinde söz konusu oluyor. Üstad birçok yerde değişik örneklerle mevzuya anlatıyor. Bir tanesi de şu bir eser kıymetli bir eser antikacılar çarşısına gidilse işte eski e, hünerver ustasına atfedilerek e, bakılsa milyonlar liraya gittiği halde kaba demirciler çarşısına yani sanattan insanların yanına, anlamayan insanların yanına gidildiğinde hurda demir fiyatına gidebiliyor. Dolayısıyla sanat kar unutulunca sanatın kıymeti birden düşüyor. Dolayısıyla her bir şey Cenab-ı Hakk'ın bizatihi tabiri caizse elleriyle yapmış olduğu muhteşem bir sanat, mucize. Dolayısıyla her bir şeyin çok müthiş bir kıymeti var. Müthiş bir sanat. Akıllara durgunluk verecek bir sanat. Gözleri kamaştıracak bir parlaklık ihtiva ediyor. İşte insan saniyi unutunca, yaratıcıyı unutunca, mahlukatı kendi kendilerine hareket eden zavallılar mesabesine düşürmüş oluyor insan. Dolayısıyla kıymeti ne kadar azalıyor? Evet. Dolayısıyla insan ibadetsiz bir şekilde kainata baktığında kainatın ibadetini göremiyor. Kainatın Cenab-ı Hakk'a yüzünü göremiyor. Ona işaret eden taraflarını bilemiyor. Dolayısıyla her şeyin kıymeti onun gözünde ciddi oranda düşüyor. Evet. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Bu da önemli bir nokta. Kendisi ibadet etmeyen bir insan... Başkalarının ibadetini de fark edemez. Çünkü insan kendi gözlüğüyle çevresine bakıyor. Kendi aleminde bir tesiri olmayan, bir izi olmayan bir şeyi dışa, dış alemde çok da fark edemez. Dolayısıyla insan kendi ibadet edecek, Cenab-ı itaatini ilan edecek ki diğer mahlukatın da bir çeşit ibadet hali içerisinde olduklarını fark edebilsin. Cenab-ı yani insanı yaratmış ve insana bazı hedefler tayin etmiş. İnsan bu, bu hedeflere koştuğu nispetle her şeyin de bir hedefinin olduğunu e, aleminde e, şuurla fark edebiliyorsun. Başka türlü göremiyorsun. Belki de inkar eder. O vakit ibadet ve tesbih noktasında yüksek makamda bulunan ve her biri birer mektub-ı samedani ve birer ayne-i esma ilahi olan mevcudatı Ali makamlarından tenzil ettiğinden... Ve ehemmiyetsiz, vazifesiz, camiyet, perişan bir vaziyette telakki ettiğinde mevcudatı tahkir eder, Kemalatın inkar ve tecavüz eder. Evet dolayısıyla insan ibadetle e, mahlukatın hepsinin ilahi birer adeta şiir hükmünde Rabbini öven bir şiir hükmünde e, olduğunu görebiliyoruz. Ama kendisi ibadet halinde içerisinde değilse bunlar fark edemiyor. Dolayısıyla mahlukatın Cenab-ı Hak'la olan irtibatını kesiyor. Dolayısıyla değeri de ciddi oranda azalıyor. Dolayısıyla bütün kainata bir çeşit hakaret hali içerisinde bulunmuş oluyor insan. Evet herkes kainatı kendi aynasıyla görür. Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için bu alemden hususi bir alem vermiş. O alemin rengini o insanın itikadı kalbisine göre gösteriyor. Evet, herkesin hususi bir alemi, hususi bir dünyası var. O dünyası da insanın itikadına göre, itikad gözlüğüne göre tabiri caizse şekilleniyor. Mesela gayet meyus ve matemli olarak ağlayan bir insan mevcudatı ağlar ve meyus suretinde görür. Evet. Hüzünlü bir insan etrafında, etrafın hüzünle boyar tabiri caizse, herkeste bir hüzün ...görmeye başlar. Hatta bütün mevcudat ağlıyordur ona göre. Gayet sürurlu ve neşeli, müjdeli ve kemal neşesinden gülen bir adam... ...kainatın neşeli, güler gördüğü gibi... ...evet bu da sen sevinçle sağa sola bakıyorsa herkesi güler görüyor. Kimsenin derdini bile fark edemiyor. Aynen bunun gibi mütefekkir hane ve ciddi bir surette ibadet ve tesbih eden adam... Mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesviyatını bir derece keşfeder ve görür. Yani Sürekli ibadet hali içerisinde olan, herhalde Cenab-ı Hakk'ın emrettiği tarzda olmaya, onun yasaklarından kaçınmaya çalışan bir insan, bu titizlenen bir insan mahlukatın da son derece e, muazzam bir nizam içerisinde bir disiplin içerisinde kendi fonksiyonlarını görmesini gördüğü zaman bunun da bir ibadet olduğunu dolayısıyla Rab'lerini tesbih ve ilan anlamına geldiğini de fark edebiliyor. Gafletle ve inkarla ibadeti terk eden adam mevcudatı hakikati kemalatına tamamıyla zıt ve muhalif ve hata bir surette tevehüm eder ve manen onların hukukuna tecavüz eder. Her mahlukatın akıl planda baktığımızda bu vazifelerini görüyoruz. Ama insan gafletle, inkarla, ibaretten uzak durduğu zaman bunları fark edemiyoruz. Hakkını veremiyoruz. Dolayısıyla bunların hakiki kemalatını alete inkar eder bir pozisyonda oluyoruz. Bu da kainata çok ciddi bir tecavüzdür. Bu tecavüz için Cenab-ı Hak insanı böyle bir cürüme karşı şiddetle uyarıyor. Cehennemle tehdit ediyoruz ama tarikussalat o namazı terk eden kendi kendine malik olmadığı için kendi malikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder ha, diğer taraftan bu, bu beden benim ben hastaysam istemiyorum deme hakkı da yok insanın niye çünkü bu beden senin değil sen kendine malik değilsin bu beden de adeta işte bir insana verilen bir at gibi süvari nasıl at benimdir diyemiyorsa bu beden de insanın değildir dolayısıyla insanın bedenine zulmetmeye de hakkı yoktur Nasıl ki bir suvari atının e, kulağını, kuyruğunu kesemezse insana bu bedenin istediği gibi tasarrufta bulunamaz. Niçin Verdim ise bu at ona? O istikamette onu kullanmak durumundadır insan. Dolayısıyla insanın kendi nefsine zulmetmesine de Cenab-ı Hak müsaade etmiyor. Dolayısıyla atın arpasını, e, suyunu, varsa ilacını, aşısını yapmak zorundasın. Aynı şekilde insan da bedeninin ihtiyaçlarını görmek durumunda. Maddi ihtiyaçları kadar manevi ihtiyaçları da var. Kalbi ve vicdanı da var. Çünkü insanın onların da havaya suya ihtiyacı var. Onların havası susu gıdası da ibadetlerdir. Bunları yapmadığımız zaman biz bunlara zulmetmiş oluyoruz. Bu zulmün hakkını Cenab-ı Hak bizden alıyor. Alacağını, alacağıyla tehdit ediyor. Ve Evet. Onun maliki yani bedenimizin, nefsimizin, nefsimizdeki adeta diğer nefsimizin arkadaşları olan kalp ve ruhumuzun e, maliki o abdinin hakkını onun nefs emaresinden almak için şiddetli tehdit eder. Hem netice-i ve gaye-i fıtratı olan ibadeti terk ettiğinden hikmet-i ilahiye ve meşiyeti Rabbaniye karşı bir tecavüz hükmüne geçer. Onun için cezaya çarpılır. Evet. Tabi burada bir şunu da ilave etmek lazım belki buraya. İnsan e, ibadeti terk ettiği zaman sosyal hayatta da Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına uyması zayıflaşıyor. Sosyal hayatta da Cenab-ı Hakk'ın e, nizamının tahakkuk etmesinin e, fırsatları or ortadan kalkıyor. Çünkü e, Cenab-ı Hakk'a itaat düşüncesi insanın alemde yerleşmemişse insan toplum düzenini mahvedebiliyor. Ve toplum düzeni için çok önemli arzeden, önemli arziden bazı görevlerini terk edebiliyor. Dolayısıyla toplumsal bir zulme de e, sebep olmuş oluyor insan. Evet. Diğer taraftan da en temeli şu, işte kainat fabrikası insanın şükrünü netice vermek üzere yapılmış. Madem işte kainat fabrikasında çalışan diğer işte mahlukat varlıkların bütün çalışması da e, ancak insanın e, Şükrüyle Hayret ve hayranlığını Cenab-ı Hakk'a tahsis etmesiyle e, tahakkuk etmiş olur. Şimdi i̇nsan bu vazifeyi terk ettiği zaman o fabrikanın bütün çalışanların hakkını zayi etmiş oluyor. Dolayısıyla kainat fabrikasından beklenen insandı. İnsanlarından beklenen de böyle bir ibadet şuuruyla kainata bakması bunun gereğini yapmasıydı. İnsan bunun gereğini yapmadığı zaman ibadeti tahattan tefekkür ve ibadetten e, geri durduğu zaman kainat fabrikasının bütün çalışanların hakkını zayi etmiş oluyor. Bu yüzden tehdide eee istihkak kesbetmiş oluyor insan. Elhasıl ibadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder. Nefis ise Cenab-ı Hakk'ın abdi ve memlüküdür. Hem kainatın hukuki kemalatına karşı bir tecavüz, bir zulümdür. Evet nasıl ki küfür mevcudata karşı bir tahkirdir. Yani küfür, inkar yani Cenab-ı Hakk'ın e, kainattaki bütün icraatını inkar anlamına taşıyor. Terki ibadet dahi Kainatın kemalatını bir inkardır. Yani küfürle cana Hakk'ın kainattaki icraatını inkar etmiş oluyordu. Tamam küfür değil inanıyor ama ibaret etmiyorsa kainatını gerçek kemalatını mükemmelliğini ve şerefini e, inkar etmiş oluyor. Hem hikmet ilahiye karşı bir tecavüz olduğundan işte kainattan beklenen şeyi insan e, durdurduğu zaman cana Hakk'ın hikmetini biz bir şekilde boşa çıkarmış gibi oluyor kendi aleminde en azından. Dehşetli tehdide şiddetli cezaya, cezaya müstahak olur. İşte bu istihkakı ve meskur hakikati ifade etmek için Kur'an-ı Muzdül Beyan mucizane bir surette o şiddetli tarzı ifadeyi ihtiyar ederek tam tamına hakikati belaat olan mutabıkı muktazayı hale mutabakat ediyor. Belaatın e, yerinde söz söylemenin tanımı bu. Yani durumun gerektirdiği sözü söylemektir asıl olan. Durum böyle dehşetli bir durumdur. Vazife böyle nazik bir vazifedir. Bu vazifeyi terk ettiği zaman insan böyle dehşetli bir cezaya, dehşetli bir ceza tehdidine muhatap olmak durumdadır. Kur'an'da bunu yapıyor. Dolayısıyla Kur'an'ın bu tehditlerinde yani imandan sonra en ziyade ibadeti özellikle namazı telkin etmesi tam yerindedir. Hiçbir mübalağa yoktur. Subhanaka la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim va ahiru davana alhamdu rabbil alamin alfatiha